Suratul Kamar Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İktarabeti s-sa'atu En şaksa'l-kamer Kıyamet yaklaştı Ve ay yarıldı Ve en yarav ayeten Yuridu ve Sihrun mustemir Halbuki onlar Ne zaman bir mucize görseler Yüz çevirirler Ve bu süre gelen bir sihirdir derler. Peygamberi yalanladılar ve nefislerinin arzularına uydular. Halbuki mukadder olan her iş yerini bulucudur. Vakti geldiğinde olur. Celalim hakkı için onlara ibretlerle dolu haberlerden öylesi geldi ki onda kendilerini küfürden men etmek için nasihatlar vardır. Bu tam bir hikmettir. Fakat onlara o korkutucu haller fayda vermiyor. Fetevelle anhum yevme yed'ud şeyin. Dur, dur. Öyleyse onlardan yüz çevir. O günkü, o davetçi İsrafil onları nefislerce kendisinden nefret edilen, ihtimal verilmeyen ve inkar edilen bir şeye hesap yerine çağırır. Huşya'an ebsarum yekhrucuna يخرجون من الاجذاث كأنهم جراد O gün gözleri korku içinde baygın olarak kabirlerden çıkarlar. Sanki onlar yayılmış çekirgeler gibi o çağırıcıya israf ile doğru koşan kimselerdir kafirler o gün der ki bu pek zor bir gündür onlardan Mekkelilerden önce Nuh kavmi de peygamberlerini yalanladı öyle ki kulumuzu yalanladılar ve o bir delidir dediler ve o kadar ki Nuh tebliğden zorla engellenmişti. <gülüyor> Bunun üzerine Rabbisine gerçekten ben mağlubum. Bu müşriklere karşı çaresizim. Artık bana yardım et diye <gülüyor> Bu yüzden biz de sağanak halinde boşanan bir su, bir yağmur ile gök kapılarını açtık. Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık. Derken o sular takdir edilmiş bir iş olan tufan afeti için birleşi birleşiverdi. Ve onu Nuh'u tahtalı ve çivili olan gemi üzerinde taşıdı. O gemi bizim nezaretimizde akıp gidiyordu. İnkar edilmiş olan Nuh'a bir mükafat olarak böyle yaptık. Celalim hakkı için bu gemiyi ve tufan alametlerini bir ibret olarak bıraktık. O halde bir ibret alan var mı? Artık bak benim azabım ve korkutmalarım nasılmış? Şanım hakkı için biz Kur'an'ı nasihat alınsın diye kolaylaştırdık. O halde bir nasihat alan var mı? At adu fe peygamberleri hudu yalanladı. Artık bak onlara. Benim azabım ve korkutmalarım nasılmış? İnne ersalna aleyhim rihan sarsara rihan sarsaran fi yomi <gülüyor> ahs Şüphesiz biz onların üzerlerine devamlı bir uğursuzluk gününde dondurucu ve uğultulu bir kasırga gönderdik. İnsanları çekip alıyordu. Sanki onlar köklerinden sökülmüş hurma kütüpleri gibiydiler. Artık bak, benim azabım ve korkutmalarım nasılmış şanım hakkı için biz Kur'an'ı nasihat alınsın diye kolaylaştırdık fakat bir nasihat alan var mı Semut kavmi de kendilerine o azaptan haber veren korkutucuları yalanladı. Üstedik dediler ki, içimizden tek başına olan bir insana ona mı uyacağız? Şüphesiz ki o takdirde biz Gerçekten bir dalalet Ve çılgınlık içinde kalmış oluruz Zikir Vahiy Aramızdan ona mı indirildi Hayır O şımarık bir yalancıdır Onlar Yarın ahirette o şımarık yalancının kim olduğunu bilecekler. <gülüyor> Şüphesiz biz onlar için bir imtihan olmak üzere o dişi deveyi göndericileriz. Ey Salih artık onları gözet ve sabret. <gülüyor> Onlara Suyun aralarında paylaştırıldığını haber ver Her biri kendi içme sırasında gelsin <gülüyor> Sonunda buna dayanamayıp Deveyi öldürmeye karar verdiler ve Arkadaşlarını çağırdılar Bunun üzerine o da Kılıcına cüretle sarıldı da Deveyi kesti <gülüyor> Artık bak Onlara benim azabım ve korkutmalarım nasılmış? <gülüyor> Şüphesiz ki biz onların üzerlerine korkunç bir ses gönderdik de ağıl yapanın topladığı kuru ot kırıntıları gibi oldular. Şanım hakkı için. Biz Kur'an'ı nasihat alınsın diye kolaylaştırdık. Fakat bir nasihat alan var mı? Lut kavmi de kendilerine azaptan haber veren korkutucuları yalanladı. İnnâ arselnâ aleyhim hâsiben illâ min indina Şüphesiz ki biz onların üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Ancak Lut ailesi müstesna tarafımızdan bir nimet olarak onları karısı hariç bir seher vaktinde kurtardık. İşte şükredenleri böyle mükafatlandırırız. Ant Andolsun ki Nut onları Azapla yakalamamıza karşı korkutmuştu Fakat onlar o korkutmalara karşı şüpheye düştüler Ant olsun ki Nut'un kendisinden misafirlerinden murat almak üzere talepte bulundular. Bunun üzerine biz de onların gözlerini silme kör ettik. Haydi tadın azabımı ve korkutmalarımı dedik. <gülüyor> Ant olsun ki devamlı bir azap onları bir sabah erkenden yakalayıverdi. İşte azabımı ve size olan tehditlerimi tadın dedik. Şanım hakkı için. Biz Kur'an'ı nasihat alınsın diye kolaylaştırdık. Fakat bir nasihat alan var mı? Ve Ant ki Firavun ehline de Allah'ın azabından haber veren korkutucular geldi. Lakin onlar bütün ayetlerimizi yalanladılar.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 kurtuluş haberi var <gülüyor> yoksa biz birbirimize yardım eden bir topluluğuz mu diyorlar <gülüyor> o topluluk yakında bozguna uğratılacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır hayır onlara vaat olunan asıl azap vakti kıyamettir. Çünkü kıyamet daha dehşetli ve daha acıdır. <gülüyor> Şüphesiz ki günahkarlar bir dalalet ve çılgın bir ateş içindedirler. <gülüyor> o gün yüzleri üstü ateşin içine sürüklenirler. Onlara sakarın Cehennemin dokunuşunu tadın denilir. <gülüyor> Şüphesiz ki biz her şeyi Lefi mahfuzda yazılmış bir kadere göre yarattık. <gülüyor> Ve olmasını dilediğimiz şey için bizim emrimiz ancak bir ol demektir. Onun olması bir göz açıp kapama gibidir. Ant olsun ki sizin benzerlerinizi de helak ettik. Fakat bir nasihat alan mı var? <gülüyor> Halbuki onların yaptıkları her şey kitaplarda Amel defterlerinde mevcuttur. Ve küçük büyük her şey satır satır yazılıdır. fi ve fi Takva sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarında. Güçlü ve yüce Allah'ın huzurunda hak meclislerindedirler.